Eğlenmek isteyenler, hakkı bilmeyenler bulmayanlardır. Hakkı bilen bulan, safaya girer, eğlenceye ihtiyaç kalmaz. Allah gönlüler eğlenmek isterler. Allah gönlüler eğlenmek ister eğlenir, eğlenir, eğlencede nedir, umir, zevk alamazsa intihar eder nihayetinde. Kim dinlenirse o dinlenir. Ne demek yani? Kim din sahibi olursa o dinlenir o. Efendim ben nice Müslüman biliyorum ki bunlar dinli. Hayır, onlar dinli değildir. Daha henüz onlara iman kalplerine girmemiştir. Bir kimse ki dinlidir, o adam dinlidir, sefadadırmış. İmanını kemale girdirmeye, iman nuru çoğaltmaya dayadır. Ziyade olsa iman olur, o da secdeyle olur.